İlahlaştırılan iktidar ve Yeşillerin Savaşı Kerem Çağlar Tarih boyunca hiçbir iktidar, ne ihtişamlı ordusuyla, ne ileri uygarlığıyla, ne güçlü kurumlarıyla, ne büyük halk desteğiyle, ne de anayasalarıyla çok güçlü bir şekilde ve sınırsız bir süre ayakta kalabilmiştir. Tarihte en uzun süre hüküm sürmüş sayısız imparatorluklara, uygarlıklara ve hükümdarlıklara baktığımızda bu akıbetin istisnasız olarak hepsi için mukadder olduğunu görürüz. Milattan önceki yüzyıllardan 21. yüzyıla dek gelmiş geçmiş sayısız uygarlıklardan bir kısmı dahi incelendiğinde bu hakikat daha net müşahede edilecektir. Geçmiş kavimlerden herhangi birini ele alalım. Mesela tarihte parayı ilk kez kullanan kavim olarak bilinen Lidyalılara bakalım. Bunlar Anadolu'da yerleşik bir kavimdi. Persler Anadolu'yu işgal ettiklerinde Lidyalılarla beraber aynı çağda ve Anadolu'da yerleşik olan İyonyalıları da tarih sahnesinden siliyorlar. İnsanlık için çok uzun olan dünya tarihi içerisinde belki de bir arpa boyu olarak değerlendirilebilecek birkaç asırlık süre geçtikten sonra Büyük İskender Anadolu'ya gelerek Persleri yenip egemenliklerine son veriyor. Sonra Romalılar çıkıyor tarih sahnesine. Bu kez onların zafer ve egemenlik dönemleri başlıyor. Kavimler göçü ve Avrupa'daki iç karışıklıklar neticesi Roma İmparatorluğu'nun ikiye bölünmesi. Daha sonra Batı Roma İmparatorluğu'nun çöküşü. Böylece zafer, egemenlik ve çöküş şeklinde cereyan eden bu kısır döngü tarihsel süreçte sürekli deveran etmektedir. Bunlardan sonra kavimlerin ve uygarlıkların akıbeti de pek farklı olmamıştır. Bütün hükümdarlar kendi dönemlerinde bu kısır döngüyü kırmaya çalışmışlarsa da buna muvaffak olamamışlardır. Bütün yeryüzü aslında bir uygarlık mezarlığıdır. Nerede Mezopotamya'daki kadim medeniyetler? Tüm yeryüzü halklarına nam ve korku salan ihtişamlı imparatorlukların hepsi, sonraki nesiller için anlatılan birer masal oldu. Mısır, Babil, Asur, Pers, Helen, Roma, Bizans, Hint, Çin, Aztek, Hun, Moğol ve daha niceleri. Zalim olan nice beldeyi kırıp geçirdik. Arkasından da nice başka topluluklar vücuda getirdik. Enbiya Suresi 11. Ayet Geçmiş kavimlerin örneklerinden de anlaşıldığı gibi, iktidarı ele geçirip güç ve otorite sahibi olmak için hiçbir kural, sınır ve ilke gözetilmeden uzun, yıpratıcı ve çetin savaşlar yaşanmıştır. Mücadele taktikleri farklılaşmış ve metotlar gelişmiş olsa da iktidar savaşları her dönemde süre gelmiştir. Günümüzde de tüm hızı, hırçınlığı ve pervasızlığıyla devam etmektedir. Herhangi bir hanedan, bir zümre, örgütlü ideoloji sahipleri iktidarı ele geçirdikten sonra elde etmek için uğruna mücadele ettikleri gücün etkisi altına girerler, büyüsüne kapılırlar. Genel geçer bir kaidedir. İktidarın doğru kullanımı istisnadır. Doğrunun ve yanlışın ölçüsü artık iktidarın yeni sahipleri tarafından yeniden belirlenir. Meşru ve yasa dışı tanımları da bundan böyle iktidarın, devletin yeni sahiplerince yapılır. Uygulama alanının çerçevesi onlar tarafından çizilir. Halkın her bir ferdi için medeni hayatta, eğitimde, sosyal münasebetlerde, ticarette, suç ve ceza mevhumlarında ve otoriteyle ilişkilerde bambaşka bir hayat nizamı vardır ve bunlara itaat etmekle yükümlü kılınır. Toplum nazarında olağanüstü bir iktidar gücüne sahip olanlar için artık en mühim ve öncelikli iş, mevcut iktidarını sağlamlaştırarak ilelebet sürdürülebilir kılma arayışı ve gayretidir. İktidarları için bir hayat hürriyetlerin, inanç ve değerlerin feda edilebileceği ölçüde önemlidir, tatlıdır ve cezbedicidir. Bir zümre iktidarı ele geçirdiğinde diğerlerinin buna seyirci kalmayacaklarını çok iyi bilir. Bunun içindir ki tıpkı bir satranç oyunu gibi sonraki hamlelerde hesap edilerek gerekli görülen tedbirler alınmaya çalışılır. Bu maksatla yeni ve orijinal taktikler saray entrikaları, kulis hileleri, tuzaklar, oyunlar, komplolar uygulamaya konur. Birbirlerini alt etmek için yapılır tüm bunlar. Birbirleriyle tepişen taraflardan birinin altta kalması hiç önemli değildir. Oyunun kurallarını kendileri belirlediği için bunlardan altta kalanlar olsa da mühim bir kaybı olmayacaktır. Çünkü bütün zarar ve kayıplar en alttakilerin omzuna, sırtına yükletilir. En Alttakiler İktidar uğruna savaşıp tepişenler için en alttakiler halk yığınlarıdır. Bu kitleler iktidar peşinde koşarak kızışıp itişenler için çimendir, halıdır, tampondur, bariyerdir, siperdir, marabadır, köledir, ucuz emektir, kelle sayısıdır, hizmetkerdir, karıncadır. İktidar tapıcılarının birbirleriyle yaptıkları mücadele ve çekişmelerinde üzerinde tepindikleri zemindir aynı zamanda en alttakiler. Kalplerini ve gözlerini iktidar hırsı bürümüş kimseler de kendilerinin 21. yüzyılın piyasa şartlarına uygun olarak pazarlamaktadır. de olsa halka önemsendikleri hisse verirler, görüşlerine ve sözlerine bugüne dek hiç olmadığı kadar değer verileceğini vaat ederler. En alttaki kalabalık kitlelere yeri geldiğinde ölçülü bir şekilde gaz da verilir, havası da alınır. Bir balona üfürülür gibi şişirilir bazen. Hatta kontrolden çıkarmadan, gözden de kaybetmeden, gurur zepliniyle, balonuyla bir çocuğun sevilirken pırır diye havalandırıldığı gibi uçuyormuş hissi verilir. Böylelikle başı dönmelidir, nutku tutulmalıdır en alttakilerin. Yukarılarda neler oluyor diye baş kaldırmak isteyenler olduğunda gözleri kamaşmalı, nefesleri kesilmelidir onların. Gözlerini açtıklarında karşılarında gördükleriyle yetinmelidirler. Türlü türlü hezeyanları dogmatik, sorgulanamaz, değiştirilemez ilkeler halinde getirip en alttakileri envai çeşit şirk bataklıklarına sürükleyenler, her kavmi modern birer puta kulluk etmek cenderesine sokmaktan da geri durmamaktadırlar. En alttakiler ilahlaştırdıkları iktidar putunun homurdanmaması için aziz ve celil olan Allah'a şirk koşmaktan da uzak durmamaktadırlar. Kimileri bir büst bulur karşılarında. İlkeleriyle kendilerine önderlik ettiğini zannettikleri ölmüş bir tağutun büstü. Bazıları halen yaşayan bir başka tağutu tazim ederler ilah diye. Zihinlerinde, kalplerinde, gerçek anlamda terörlerinde, söylemlerinde, batıl inanış akidelerinde, dillerinde ve renklerinde hep o tağut vardır. Bir gıdım iktidar için kavimleri birbirine kırdıran işte bu tağutlardır, İlke diye hezeyanlarının revaç bulduğu, kanların helal kılındığı iktidar pazarında bezirgen başı da bunlardır. Tevhidi bilmeyenin din diye dile, kitap diye de kavme yönelip tapındığı travmatik bir halledir en alttakiler. Sadece sosyal konumları, ilmi ve kültürel düzeyleri ve benzer alanlar itibariyle en altta görülmüyor bu kitleler. En altta kalmalarının en mühim nedeni, yaratan, yaşatan ve rızıklandıran Allah'a kulluktan yüz çevirip, kendi cinsinden bir yaratılmışa kulluk zilletine çağr olmalarıdır. Aziz ve celil olan Allah'a kul olmak izzetini terk edip 20 tırnaklı belhum adal sapıkların ta kendisi tağutlara itaat ve kulluk etmekten zerre kadar onur ve izzet çıkmaz. Bu durum en altta ezilmek, haktan ve şereften mahrum kalmak neticesini doğuracaktır. Nefislerine zulmedenler olarak canlarını alacağı kimselere melekler ne işteydiniz derler. Onlar, biz yeryüzünde... Mustazaf kimselerdik derler. Allah'ın arzı yeryüzü geniş değil miydi? Siz de hicret etseydiniz ya, işte onların durakları cehennemdir. O ne kötü bir dönüş yeridir. Nisa Suresi 97. Ayet Adil ve zalim tağutlar ya da yeşillerin halleri Son dönemlerde cereyan eden iktidar savaşlarında göstergeler karışır gibi oldu. Bir tarafta kendilerini İslam'a nispet eden ve türbe yeşili rengiyle özdeşleştirilip anılan adil tağutlar var. Öte tarafta da zulüm, yıkım, yasaklama ve despotizmle özdeşleşmiş haki yeşili renkli ittihat ve terakki artığı zalim tağutlar var. Bir tarafta haki yeşillilerin muhaliflerine ve özellikle de Müslümanlara yönelik hayat hakkıyla can güvenliğini hiçe sayan zulüm uygulamaları. Diğer yanda türbe yeşillilerin aziz ve celil olan Allah'ın dininin özü ve esası olan tevhid akidesini bozarak modern şirk ideolojileriyle uyumlu hale getirmek suretiyle en alttakilerin dünya ve ahiretlerini de harap edip kendileri için iktidar alanı açan fesat uygulamaları. Bir taraftan büslere tazimde bulunan ve toplumun bünyesinde bozulmaya yol açarak yaydığı kesif kokular nedeniyle artık yakınlarından bile geçilemeyen hezeyanları yol gösterici ilkeler olarak dayatan haki yeşillilerin varlığını armağan ettikleri mutlak küfürleri, diğer yanda iktidarlarını olabildiğince sürdürebilme gayretindeki türbe yeşillilerin inanç ve amellerinde ortaya çıkan şirklerini gizleme gayretleri. Bu gayretlerin temelinde de hakla batılı birbirine karıştırarak, batılı hak suretinde tanıtmak için gösterdikleri milli hassasiyet var. Bir tarafta büstlere tapınanlar, diğer yanda postlara tapınanlar ve bu kesimlerin uğultuları, çığlıkları ve tezahüratları. Yeşillerden biri mehter takımı yürüyüşü gibi iki ileri bir geri. Diğerinin ise başı daima geriye dönük olduğu için yalpalıya yalpalıya, bir sağa bir sola avare kasnak gibi. Yeşillerin iktidar mücadelesi devam ederken ikisinin de ortak bir paydada buluştuğu çıktı ortaya. Yeşil Kemalizm. Hemen hemen herkes ilahlaştırılan iktidara teslim olmuştur. Kimisi sır yeşilinde, kimisi de sırf Kemalist karakterinde buluyor özünü, aslını. Hatta daha fazla ürünler de var. Allısı, yeşillisi, her renklisi. Herkese paylar verilip, kutsanmış olduğundan iktidar savaşına da kısa bir ara verilmiş gibi görünüyor şimdilik. Herkes sapkınlıkta, azgınlıkta, şirkte, küfürde, yozlaşmada, tefessühte özgürdür, serbesttir. Sakınılması gereken tek şey tevhittir. İlah olarak vahidül ahad olanın kabulü, ve bir tek liderine kulluk ederken her türlü teşvik, kolaylık, yardım ve ihsanlara masar olabilir. Tevhitten, İslam'ın özü ve esasından söz edildiğinde yeşillerin dillerinden de gözlerinden de yergi ve nefret fışkırmaya başlar. Modern ve soyut paganizmde, putçulukta özgürlük esastır. Tevhid hakikatini mırıldanmak dahi mahkum edilir. Hangi yeşil iktidar odağı olursa olsun ishar ettikleri küfürlerini dile getirip yüzlerine vurmak, kimliklerini tanımlayıp beraatini ilan etmek, zihinlerinin bagajında taşıya geldikleri cennet tasavvurlarını sükutu hayale uğratır. Zifiri küfürlerini gündüzün apaçık aydınlığı gibi İslam'la perdeleme yönündeki hilelerini, oyunlarını ve çirkefliklerini ortaya koymak da bu iktidar tapıcılarının hışmını celbettirir. Kendi aralarında kurdukları sanal iktidar dünyasında kendilerinden olan herkes nemalanır, hepsine yetecek kadar arpalık vardır. Hangi tonda olursa olsun yeşil, yeşile katılsa kara bir netice çıkar ortaya. Allah'ın dinini kısmen veya tamamen iptal edip yerine bambaşka hükümler çıkaran tağut, her halükarda tağuttur. İyi tağut, kötü tağut diye bir ayrım yapılamaz. Türbe yeşili renkli bir tağutla haki yeşili bir tağut arasında hiçbir fark yoktur. Tevhid akidesi nazarında diktatör tağutlarla demokrat tağutların hepsi toplansa bir tane muvahhid etmez. Yine tevhidin esaslarına göre Allah Sübhanehu ve Teala'nın kanunlarına alternatif kanunlar ihdas eden, insanları bunlara itaate davet eden, şirkin günümüzdeki en güçlü ideolojik tezahürü olan layıklığa çağıran adil bir tağutla zalim bir tağut arasında da hiçbir fark yoktur. Modern çağın rengarenk tağutlarının ve tağuti düzenlerinin ihtişamı, muvahitlerin gözünde kumdan kaleler gibidir. Denizden kumsala doğru, usumca uzanan bir dalganın gelip o kumdan kaleleri tane tane dağıtarak yerle yeksan etmesi gibi, bu tağutların rüsvay olacakları akıbetleri de çok uzak değildir. Şüphesiz ki gelecek, bekleyeni için... Çok yakındır. Ey insanlar, Rabbinizden sakının ve babanın oğla, oğlunun da babasına hiçbir fayda sağlamayacağı o günden de korkun. O çok aldatıcı şeytan da sakın sizi Allah ile aldatmasın. Lokman suresi 33. Ayet. Bu yazı Tevhid dergisinin 6. Sayısında yayınlanmıştır.